Beyin kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 14 Mart 2016 Pazartesi. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bu programı geçen programının sonundan kaldığım yerden itibaren devam etmek istiyorum. Değerli izleyiciler, bu beyinle konusundaki şehir efsanelerinin hangi zeminlerde dile getirildiğini ve aslında gerçek durumun ne olduğunu irdelemek amacını yaptığım programın içinde bu şehir efsanesini yürüten insan gruplarını dörde bölmüştüm. Ve ilk üç grubu e, geçen programda izlemeye çalıştıktan sonra süremin yetmemesi nedeniyle dördüncü grubu da e, bu programa bırakmıştım. İncelediğimiz konu e, son derece yaygın bir genel söylem olan e, beynin bilinemezdiği, beyin konusunda az şeylerim bilindiği, beynin çok gizemli bir organ olduğu yolundaki e, benim şehir efsanesi olarak nitelediğim ve gerçeği ifade etmez durumlar olarak kabul ettiğim e, ama aynı zamanda bir takım nedenler nedeniyle, bir takım nedenlerden dolayı zorunlu sonuçlar olarak yüzleştiğimiz genel e, söylemler, Efendim bu söylemler konusunda insanları bölümlerken mühendislik eğitimi yapan insanların sosyal bilimler eğitimi yapan insanlara göre bu efsaneyi farklı şekilde dile getirdiğini söylemiştim çünkü herkesin bu konuda derdi farklı ortak bir şey değil. Ortak bir problem değil bu. Bir de düşünce grup olarak da e, tıp fakültesi eğitimi görmüş. Dolayısıyla biyolojiye yatkın, rasyonel düşünceye yatkın e, insanların içindeki bir grubun e, bu efsaneden e, efsaneyle ilgili durumlarını gözden geçirmiştim. Ve bunların içinde de Tabii ki e, kendisini isim olarak Türkiye'de yanlış da tanımlayan, ruh sağlığı ve hastalıkları alanı olarak tanımlayan ki böyle bir şey yok. Davranış sağlığı ve hastalıkları olabilirdi bu. Ama zaten yanlış bir çevreden kaynaklanıyor bu. Psikiyatri alanına da e, bakmıştım ve psikiyatristlerin hani diyelim ki insanların bu şehir efsanelerini yürütme konusunda e, mazeretleri olsun diyelim. E, yani mühendislik eğitimi gören bir insanın sosyal bilimler eğitimi gören bir insanın tabii ki mazereti e, açıkça bellidir. Yani aldığı eğitim ve ona verilen vizyonlardır. Ama tıp fakültesini eğitimi almış biyolojiye yakın ve üstte de uğraştığı problemlerin beyinle ilgili olması kesin gözüyle bakılan, olmasına kesin gözüyle bakılan psikiyatri alanında bir mazeret dikkatimi çekmiyor. Hiçbir şekilde düşünemiyorum. Ama bu yürüyor kesinlikle. Onunla ilgili sözlerimi de tekrarlamak istemiyorum. Çünkü bunları tekrarlamak mesleki zeminlerde bir eleştiri anlamını taşıyor ama e, tabii ki birlikte çalıştığımız insanlar da bir alınganlık oluşturmasını istemem. Yalnız psikiyatrinin bir tıp bilimi, e, bir, bir, bir bilimsel bir alan olarak e, en az 100 yıldır kendini yanlış konumlandırdığını, yanlış bir yolda ilerlediğini ve hala e, bunda ısrar ettiğini söyleyebilirim. E, ve Şöyle söyleyebilirim, e, psikiyatri bir tıp bilimi olarak kendisinin ait olduğu genel prensipler ve bilgilerinden çok davranış bilimlerinin ve sosyal bilimlerin tesiri altında kalmış gibi görünüyor. E, o bakımdan da bunu belirtmek istemiştim. Bu programda e, incelemeyi düşündüğüm dördüncü grupta davranış e, bilimleri, bu davranış bilimlerinin mensupları. Ee, burada tabi e, psikoloji eğitimi ön plana çıkıyor. Ve insan davranışlarının e, normal ve anormal mekanizmalarının öğretildiği bir eğitim. Bu eğitimde beyin e, ne ölçüde yer alıyor? Beyinle ilgili hipotezler bu eğitimin kaçta kaçına teşkil ediyor. Ondan çok emin değilim. Ama e, psikiyatride de söylediğim gibi e, psikoloji eğitiminde de birçok bir şeyin açıklanmasında bir Freud efsanesi sürüyor gibi geçen programda da söylemiştim Freud'un yaşadığı dönemde birtakım hipotezler geliştirmesinin nedenleri farklı 100 yıl sonra bu hipotezlerin insanlara uygulanması. Farklı şeylerdir. O, dolayısıyla sözüm Freud'e değil e, 100 yıl sonra 21. yüzyılın başla, başladığı dönemde e, onca beyin araştırması yapılmışken Freud'cu tavrı sürdürmeye devam edenlere. Her neyse efendim. Davranış bilimlerine baktığımız zaman davranış bilimleri e, zaten e, biyoloji ...ve anatomiyle ilgili bir geçmişe sahip değil. Davranış bilimleri... ...sosyal bilimlerin... ...ve sosyal bilimlerle ilgili alanların... ...gelişmesi sonucunda... E, e, ...bu sosyal bilimlerin kabul ettiği... ...genel hipotezlerin... E, ...bireye indirgenmesi... ...zamanı geldiğinde... ...bu, bu e, ortaya çıkışı... ...bu şekilde oluyor. Ve dolayısıyla... Ee, insanları grup olarak değerlendirmek ötesinde birey olarak değerlendirme e, amacına yönelik ve o, o, o şekilde çalışan bir şey, e, faaliyet olanı. E, şöyle baktığımız zaman e, sosyal bilimler demiştim. E, psikolojinin gelişmesinin e, emarelerle köklerle ...felsefe tarihinde bulabiliriz. Yani biyoloji ve anatomi tarihinde... ...bulmayı isterdik. Beyin bilgileri ve biliminin... ...gelişmesinden sonra... ...davranış biliminin... ...onun üzerine gelişmesini... ...tercih ederdik. Çok daha doğru olurdu. Ama bizim... ...kabul ettiğimiz doğrularla... ...ne tarih şekilleniyor... ...ne... E, ...toplumlar şekilleniyor dedik insanlar şekilleniyor. Dolayısıyla şekillenmiş olanı yani önümüzdeki şeyi incelemekle yetinmek zorundayız. Efendim felsefe tarihine baktığımızda psikolojinin e, hala değişine yarayan ve dayananı teşkil eden e, iki öncelikle iki farklı felsefe okulu var. Bunlardan bir tanesi Kartezyen Okul denilen ve rasyonalizm akımı içinde yer alan ve Descartes'in başını çektiği e, düşünüyorum o halde varım e, şeyde, sloganıyla tanınan e, felsefi okul ikincisi ise tabula rasa kavramıyla kendini tanıtan e, insanların doğuştan zihinlerinin boş bir sayfaya benzediğini söyleyerek hem siyasi siyasi bir e, akım ki liberalizm hem de e, sosyal e, gerçekliğin karşısında duran bir tepki e, ve aynı zamanda davranış bilimlerinde işine yarayan bir hipotez geliştirilmiş oluyor John Locke vasıtasıyla önce Kartezyen düşüncenin etkisine bakalım. E, Rasyonalizmin parçası olduğunu söylemiştim. Descartes kendisi de aynı zamanda bir matematikçiydi. Ve Descartes'in felsefesi ikinci, dualist felsefe olarak adlandırılır. Bunun nedeni Descartes'in rasyonel akılla duygusal aklı e, birbirinden ayırmış olmasıdır. Ve rasyonel okulu, e, rasyonel akıllı bedenin içine, beynin içine sokar ve insanın erişebileceği bir düşünce e, yöntemi olarak, kullanabileceği bir düşünce yöntemi olarak önerir. Ama beyinle karşılığını göstermediği veya beyinle başlayıp beyinle biter olarak görmediği duyguları beyin dışı kaynaklara bağlamıştır. Ve rasyonel düşünceden ayrılmıştır. Dolayısıyla oldukça e, maddi bir düşüncedir rasyonel düşünce. Ve insan aklını ve e, zekasını bu düşüncenin şekillendirdiğine inananlar psikolojide e, bunun yolunu izlemişlerdir. Aslında hala da izleniyor bu. Örneğin e, zeka seviyesini ölçen IQ... Ee, bir denilen bir test ve şey var, e, testin ismi var. IQ testi tamamen Descartes düşüncesine bağlı, aklı ölçen bir testtir. Yani rasyonel, aklı ölçen bir testtir. Ve dolayısıyla IQ bazında bu davranış bilimlerinde e, o IQ'nun normal veya yüksek olduğu insanlarla düşük olduğu insanlar olarak bir ikiye ayrım söz konusudur. Yani e, başka da bir farklılık söz konusu değildir. Yani siyahla beyaz vardır. Arada bir gri, gri zor söz konusu değildir. Descartes düşüncesi e, dünya işini dünya aklını dünyaya dünya dışı aklı da e, inanç dünyasına bıraktığı için aynı zamanda e, layıklığın de e, gelişmesine yol açan bir düşüncedir. Gerek psikolojideki akıl yaklaşımı, rasyonel akıl yaklaşımı, IQ'ya dayanan akıl yaklaşımı demek ki kartezyen bir akıl yaklaşımıdır. Kartezyen akıl yaklaşımının en önemli yönlerinden bir tanesi de e, zihin-beden ikilemini e, kabul etmemesidir. Her şey ona göre zihindir. Beden ise zorunlu olarak taşınan ve beyinle birlikte olduğu için alınan bir vücut bölümüdür. Dolayısıyla kartezyen düşünce dediğimizde kaba beyinciliği, maddi beyinciliği, rasyonel beyinciliği almış oluyoruz. Bu rasyonel beyincilik içinde e, düşünüyorum o halde varım e, sloganı ne anlama gelir? Descartes e, insan zihninin varlık bilincine erişmek için yeterli ve gerekli öncülleri içinde taşıdığına inanıyordu. Ve dolayısıyla zihinde varlık bilincinin ön bilgileri Hazırma halde bekliyordu. Burada yapılması gereken tek şey matematiksel, mantıksal bir düşünme faaliyetine girmek ve o onu kullanarak varlık bilincini veya dünyanın bilgisine ulaşmaktı. Onun dışında insan aklının anlayamayacağı ve duygularla temsil edilen bilgisizliği için. Dekart ne bilimsel olduğunu söylüyordu, ne matematiksel olduğunu söylüyordu, ne de zihnin içinde böyle bir şey olduğunu söylüyordu. Demek ki davranış bilimlerindeki e, insan tanımı, zihin tanımı ve akıl tanımı geniş ölçüde bu düşünceden etkilenmiştir. Bunun e, yansımalarını zeka kavramında da görürüz. Bundan 25-30 yıl önceye kadar ee, hatırlayanlar olacaktır kuşkusuz. Tek bir zeka kavramı vardı. Bu zeka kavramı biraz önce söylediğim IQ ile ifade edilen tekli bir zeka kavramıydı. Yani matematiksel ve mantıksal zeka kavramıydı. Örneğin bir insana bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır şeklinde bir soru sorulduğu zaman... IQ'sunu ölçme faaliyetine girmiş olursunuz. Buna benzer sorunlar. Ama başka bir zeka kavramı yoktu. 1970'li yıllarda Harvard hocalarından Harvard Gardner çoklu zeka kavramını ortaya attı. Çoklu zeka kavramı açıkçası beyin araştırmalarının artmasından kaynaklanan Beyin bilgilerinin artmasından kaynaklanan bir kavramdı. Yani zeka kavramında Gardner beyin araştırmalarının sonuçlarını kendi zeka kavramını geliştirmek için kullandı. diye esası? Beyinde tek bir zeka yoktur. Öncelikle beynin sağ ve solu farklı işlevlerle ilgilidir. Sol beyin farklı bir bak bakış açısına sahiptir. Sağ beyin farklı bir bakış açısına sahiptir. Ve dolayısıyla dünyaya farklı bakarlar. Alalarındaki bağlantı köprü vasıtasıyla tek bir görüş oluşturabilirler ama e, bu bağlantıyı kestiğinizde ki deneysel bir ortam oluşmuş oluyor ayrık beyin diye bir, bir, a, anlayabilirsiniz ki sol beyin dünyaya farklı bakmaktadır. Sağ beyin farklı bakmaktadır. Sol beyin IQ kavramını e, temsil ed edecek şekilde rasyonel, matematiksel ve akılcı bakar, sıralı bakar, ayrıntıcı bakar ama sahibi daha önceki zeka kavramları içinde olmayan bir şekilde bütün e, büyük fotoğrafa bakar, duygusal bakar, içgüdüsel bakar, mekansal ve görsel bakar. Dolayısıyla farklı bir e, bakış açısına sahiptir. Gardinerin e, bu kendisinden e, çoklu zeka kavramını izah etmesinden yaklaşık 10 yıl önce belki de 15 yıl olabilir o süre içinde yapılan aylık beyin deneylerinin etkisiyle farklı zekalar olduğunu söylemiştir. Ve en başta da sol beynin zekası ve sağ beynin zekası diye ikiye ayırmıştır. Sol beynin zekası tanıdık bildik zeka olarak kartezyen akımın zekasıdır. Orada değişme yok. Matematiksel, mantıksal zeka. Sağ beynin zekası ise o 20. yüzyılda pek lafa edilmeyen e, bütüncül, holistik, intuitif yani içgüdüsel, e, duygusal zekadır. Gardiner zekaları bölümlemekte bununla da kalmaz. E, beyindeki işlemsel şebeke dediğimiz farklı bölgelerin farklı çalışmalarından yola çıkarak farklı zekalar da tanımlar. Örneğin bir beden zekası tanımlar. Bu sporla uğraşan e, insanlarda e, ve yüksek olan insanların çok mükemmel beden eğitimi öğretmeni olabilecekleri bir zekadır. Aynı zamanda e, duygusal zekanın İçine de girebilecek müzik zekası tanımlar. Müzik zekasını tanımlarken e, bu zekanın yüksek olduğu insanların doğal olarak büyük besteciler olabileceklerini söyler. Nasıl IQ'nun yüksek olduğu insanlar büyük matematikçi olabiliyorsa dolayısıyla zekaları çeşitler. Bu zekaların çeşitlenmesi kavramı 5-6 çeşit zeka ile ilgili bir çeşitleme, genelleme doğurur. Ancak üzülerek söyleyelim, 21. yüzyılın başı ve galbenin çoklu zeka kavramını ortaya koymasından, 40 yıl ayrık beyin çalışmalarının yapılmasından net 50 yıl, 60 yıl geçtikten sonra bile davranış bilimlerinde çoklu zeka kavramı, yoktur. Çoklu zeka kavramı genellikle yoktur. Ve alınmaz. Bu işin gündelik pratiğinde yoktur. Bu tabi bizi üzen bir şey. Sadece bizi üzmekte kalmıyor. Davranış bilimlerinin olursa geri kalan bir özelliğini bize yansıtıyor. Demek ki çok çoklu zeka kavramına göre davranış bilimlerinin Durumu bu. Ee, dolayısıyla beyin beyinden kopuksanız beyin araştırmalarının sonuçlarından da kopuksunuz demektir. Ve dolayısıyla dönüp beyin hakkında az şey biliniyor. Beyin çok gizemli bir şey demeye e, aslında hakkınız yok. Çünkü 60 yıl olmuş bazı araştırmalar yapınanı bunları bilmek sizin göreviniz. Davranış bilimleriyle uğraşıyorsunuz. Ve bilmiyorsunuz, ondan sonra da dönüp beyin hakkında az şey bilinen, gizemli bir organdır diyorsunuz. Bu bana tam bir paradoks olarak geliyor. Zihin paradoks olarak geliyor. E, davranış bilimlerinin e, özellikle tedavi anlamında e, ve insan zihninin nasıl geliştiğini izah etme anlamında etkilendiği ikinci Büyük felsefi okulda, deneyimcilik felsefesi. Deneyimcilik felsefesi. İskoç filozof John Locke tarafından aslında siyasi bir ideoloji olarak, yani liberalizm ideolojisi olarak ortaya konmuş, eşitlikçi bir ideoloji olarak ortaya konmuş. Deneyim, deneyimcilik felsefesinin temel kavramı, nasıl kartezyen düşünce de düşünüyorum o halde varım temelse, Deneyin birik felsefesinde de e, tabule rasa denilen kavram temeldir. Tabule rasa boş sayfa, boş lefa demektir. Ve buradan kastedilen insanların doğuştan zihinleri boş bir sayfa veya lefa gibi doğdukları ve hayatta bütün e, öğrendiklerinin onları değiştireceği ve dolayısıyla Hayatla birlikte, deneyimle birlikte zihnin tahtasının üzerine yazılabileceğidir. E, bugün beyin araştırmaları, e, tabula rasa kavramının yanlış olduğunu göstereli çok oluyor. Çünkü davranış, sal genetik diye bir alan var, e, evrim psikolojisi var ve behavioral genetik diye bir alan var. Bu alan öyle şeyler ortaya koyuyor ki, çok önemli davranış öncülleriyle birlikte doğuyoruz. Daha sonra kazanmıyoruz bunları. Bunların ayrıntılarını daha sonra girmek mümkün belki. Ama e, davranış bilimlerinde e, ki bu davranış bilimlerinin e, içinde e, psikolojik araştırmalar ve psikoterapiyle ile fizik analizi de bu açıdan, bu açıdan ayırmama izin verip. Çünkü tabule rasa e, psikanaliz için söylenmiş bir söz değil. E, psikanaliz tabule rasa'nın olmadığına e, olduğuna inansaydı zaten psikanaliz olmazdı. Yani o gizli saklı şeyleri ortaya çıkartma faaliyeti olduğu için onun hepsinin doğuştan sonra tertemiz bir sayfayla doğduğuna inanmak psikanalizde söz konusu Tabii ki değildir. Ama bir psikoterapi, dinamik psikoterapi kavramlarına girdiğiniz zaman insanların yanlış davranışlarının doğrularını öğrenebilecekleri, davranışlarını düzeltebilecekleri varsayımıyla e, e, tartışmanın çevre mi, genler mi sorusunun çevre ve eğitim tarafını tutan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla e, psikoterapinin Temel yaklaşımı, psikanalitik yöntemler kullanma, kullanılmayan bölüm için daha çok söylüyorum. Özellikle Locke'un e, deneyimcilik felsefesinden etkilenmiş bir e, şeydir, e, alandır. Dolayısıyla e, davranış bilimlerinin esin kaynağı olarak felsefedeki bu okulları gösteriyoruz. Ve hala bu etkiler devam ediyor. Oysa beyin araştırmaları da 70-80 yıldır her geçen gün daha fazla e, artarak devam ediyor. Ama şu anda davranış e, bu, bu O tarafa e, bakmaya pek niyeti yok. Genellikle iki tane felsefi okul ekliğinde çalışmalarını sürdürmeyi tercih ediyor. İyi bir hafta diliyorum. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin.